17 Mart 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi min arshidani racim. rahim. Ve al insana ve âminus salihatte. Ve tawasub bil hak ve tawasub il-sabr. Sadece Allahü Azim. Alhamdulillahi Rabbi al Evet bu hafta Tebrikatı İlahiye sohbetimiz. 17. bölümde kalmışız. O konudan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Alem ile Adem'in mazhar olduğu hakikatleri beyandan sonra onların arasındaki paralelliğin ve karşılıklı oluşum kısımlarının kısaca beyanına dönüp deriz ki daha önceki sohbetlerimizde geçtiği üzere alem, büyük alem bildiğimiz alem küçük alem diye de insana Iı, sesleniyordu insana örnek veriyordu Murtin İbn Arabi Hazretleri insan büyüyse büyüyse alem olur alem küçülse küçülse insan olur çünkü insanın hakikatinde her ne varsa aynısı alemin yaratılışında da mevcuttur alemin yaratılışında mevcut olan her ne varsa insanda da vardır artı insanda alemde olmayan da vardır ki işte insanı halife kılan odur demişti. Önceki sohbetimizde anlatmıştı. 99. sır ile 100. sırı bahsetmişti mesela. Evet buradan şimdi karşılaştırmalarla devam ediyor. Ala yani en yüksek alemin en üstü istiva latifesidir. Ve bu istiva latifesi tabirinden kasıt Muhammedi külli hakikattir. Evet bu alemin var olan alemin bu ee, hakikati, nur-u Muhammedi, hakikati Muhammedi dediğimiz esas. Evet. Yani, evet devam ediyoruz. Bilinsin ki, vücut mertebelerinin ilk mertebesi hakkın mutlak vücududur. Zat mertebesi dediğimiz, la ta dediğimiz, taayyünün olmadığı ancak mutlak zatın var olduğu mutlak zatın var olduğu mertebede isimlerden ve sıfatlardan söz edilmiyor. Hiçbir şeyden söz edilmiyor. İsimler dahi aşağıdaki mertebede vuku bulan, açığa çıkan şeyler. Burada mutlak zat var. Mutlak zat üzerine de zaten hiçbir bilgimiz yok. Orası bizim bilgimizin, kavrayışımızın ötesinde. Yine Resulullah Efendimiz zatın üzerine tefekkür etmeyiniz diyor, düşünmeyiniz diyor Allah'ın zatı üzerine. O kapı bize kapalı. Orayla alakalı bir bilgiye ulaşamayız. Bunun altında mutlak zat mertebesinin altında ilk taayyün dediğimiz, birinci tayin dediğimiz işte hakikati Muhammedi. Yani o nur-u Muhammedi'nin yaratılması. Dedi ki alem her şey ondan yaratıldı. Sebepsiz olarak. Sebepsiz olarak ilk yaratılan şey hakikati Muhammedi'dir. Ondan sonra o hakikati Muhammedi sebep kılarak alemdeki bütün mevcudat yaratıldı. Şimdi oraya atıf yaparak izah ediyor meseleyi. Bilinsin ki vücut mertebelerinin ilk mertebesi hakkın mutlak vücududur. Ve o sonsuz olup Hiçbir vasıf ve nitelik ve isim ile vasıflanmış ve nitelenmiş ve isimlenmiş değildir. Bunun içinde dedik Allah'ın isimleri dahi sonradan yani zat mertebesinden la tayyun mertebesinden aşağı mertebede zuhur eden şeylerdir. Tabi gibi. Tabii. Yani çünkü o anda zat mertebesinde isim dahi yok. Dolayısıyla bu 99 esma olarak isimleri olarak bildiğimiz Allah ismi olarak bildiğimiz isimler Allah'ın kendi isimlerini kendisi koymasıyla bize bildirmesiyle bildiğimiz mevzular. Bunlar da aşağı mertebede taayünle açığa çıkan şeyler yani. Bundan dolayı bu mertebeden bahsetmek asla mümkün değildir zat mertebesinden ve o salt zattır ve zatın özüdür. Bu mertebe hakkında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hakkın zatında tefekkür külfetini terk ediniz buyurur. Yani zatı üzerine tefekkür etmeyiniz. Şimdi bu mertebe bütün isimlerin ve sıfatların gizli hazinesidir. Ne zaman ki bu gizli hazinede saklı olan sıfatlar ve isimler açığa çıkma talebinde bulundular Hakkın mutlak vücudu bunları zat hapsinden sadece kendilerine rahmet olarak salıverdi. Ve zuhur yani açığa çıkma vücudu gerektirdiğinden ve oysa hakkın hakiki vücudundan başka mevcut olmadığından bunların zuhur yerlerini açığa çıkartmak için kendi mertebesinden tenezzül etmek ve onlara kendi vücudundan bir varlık vermek gerekti. Ve bu tenezzül hareketi gerektirdi. Ve bu hareket hayat sıfatının tesiri altında gerçekleşti. Şimdi Sırf zat mertebesi olan Ehadiyet mertebesinden ilk tenezzül Vahdet mertebesine oldu Evet demek ki Zat mertebesi dediğimiz o ehadiyet mertebesi Teklik Allah'ın tekliği mevzu dediğimiz Mertebeden Bir tenezzülü oldu Allahu Teala'nın bir tenezzülü ile birlikte Nereye tenezzül etti? Vahdet mertebesine Birlik mertebesine işte o biri yarattı Hakikati Muhammedi evet. diyoruz ya Hakikati Muhammedi var oldu. O bir var oldu. Her şey o birden var oldu. Mevcudatın birliği dediğimiz zaman işte bu vahdet mertebesine işaret etmiş oluyoruz. Hakikati Muhammediye'ye. Birden keset âleminde doğdu tabi keset âleminde olmuş oldu. Bu tenezzül Latif'in en bu tenezzül Latif'in en Latif'inin en Latifi olan mutlak vücudun bir derecede kesifleşmesi demektir. Kesifleşmek yoğunlaşmak. Latiflikten kesifliğe şeffaflıktan e, yoğunla, e, kesifleşmesi, yoğunlaşması oluyor. Ve bu kesiflik bu mertebenin altındaki mertebelere göre daha latiftir. Ve alt aleme göre ala yani en yüksek alemin en üst tabakasıdır. Ve hakkın mutlak vücudu ilk tenezzülünde bu mertebe ile beraber olduğu için bu istiva latifesi olarak tabir edildi. Ve bütün hakikatleri toplayıcı olduğu ve Muhammediyetle vasıflanmış bulunduğu için ona Muhammedi külli hakikat denildi. Muhammedi külli, külli hepsini kapsayan Muhammedi külli hakikat denildi. Ve hayat sıfatının tesiri altında olmakla onun feleği hayat feleği denildi. Ve insandan ona paralel olan onun sabit aynı olan latifesidir. Ve kutsi ruhudur ki ona sultani ruh ve izafi ruh da derler. Ve nefahtu fihi min ruhi. Hicr 29. Yani ona ruhumdan üfledim. Ayet-i kerimesinde işte buna işaret olunur. Daha sonra arş aleminde yani izafi vücut aleminde insandan ona paralel olan onun cismidir. Ve arşa dair olan izahlar bu kitabın başlarında şerh edildi. Yani arş neyse alemdeki arş insanın da cismi. Aynı paralellikte diyor yani. O şekilde değerlendirilmesi lazım. İnsanın vücudu. Daha sonra kürsi alemine yani nefsi kül alemine insanda paralel olan kuvvetleriyle beraber insani nefstir. Ve insani kuvvetler ve nefs hakkındaki ayrıntılar yukarıda geçti. Daha önceki sohbetlerimizde anlattı bunu. Ve ne zaman ki külli nefs iki ayağın mahalli yani zemmedilmişlerin ve övülmüşlerin, kınanmışlar ve övülmüşlerin zuhur ve tecelli mahalli oldu. Aynı şekilde insani nefs dahi emir ve yasağın ve övmenin ve zemmetmenin geliş yeri oldu. Çünkü övülmüşlük emri gerektirdi ve zemmedilmişlik yasağı gerektirdi. Bu konudaki izahlar da aynı şekilde yukarıda daha önceki sohbetlerimizde detaylıca izah edilmişti. Daha sonra büyük alem olan Beyt-i Mamur'a karşılık ve paralel olan kalptir. Beyt-i Mamur var demiştik gökte. Yedinci kat gökte. Hazreti İbrahim'in bulunduğu katta. Hazreti İbrahim yaslanmış Beyt-i Mamur'a orada oturmaktadır diye ifade etmişti ya. İşte o Beyt-i Mamur Rum iz düşümü yeryüzünde de şu an Kabe'nin olduğu yer oluyor. Yani aynı Kabe'nin bir e, şeyi de Beyt-i Mamur dediğimiz yer oluyor. Yukarıda 7. kapya iz düşümünün olduğu yerde yeryüzünde de Kabe. İşte bunun insandaki karşılığı ise kalp. Ve Beyt-i Mamur vücudun insani hakikat ve vahidiyet mertebesidir. İnsani hakikat mertebesidir Beyt-i Mamur aynı zamanda. Çünkü bu mertebede bütün ilahi isimlerin ve sıfatların ilmi suretleri ortaya çıkar. Nasıl katlede, nasıl hayaller ortaya çıkıyor. Tasavvur edilen, tefekkür edilen mevzular çıkıyor. İşte orada da bunlar ortaya çıkıyor. Yukarıda. Beyt-i Ve bu ilmi suretler daha sonra harici ve izafi vücutlara yansır. Oradaki ilmi suretler oradan yansıma yapıyor. Ve insanda kalp buna karşılık olmuştur. Çünkü insan ortaya çıkaracağı bir sanatın suretini önce kalbinde hayal edip daha sonra kuvvetleriyle beynine verir. Ve beyninde aklıyla güzelliğini ve çirkinliğini etraflı olarak düşünür. Ve bütün gelişler insanın kendi hakikatinden buraya dikkatinizi çekiyorum. Bütün gelişler düşünce olarak gelişler insanın kendi hakikatinden ve sabit aynından önce emirde kalbine iner. Bundan dolayı kalp beyt Mamur'a karşılık gelir. Çünkü düşüncenin de ilk geldiği yer kalptir. insanda. Kalpten belli geçiyor. Tamam. O kalbe gelen de nereden geliyor? İşte sabit aynımızdan geliyor. Sabit aynımızdaki hakikat neyse kalbe o düşünce geliyor. Ona göre de artık zuhur ediyor. Açığa çıkıyor. Neyse. Ondan sonra büyük alemde olan melekler alemine insanda karşılık ve paralel olan ruhlar ve meleklerin mertebeleri gibi mertebelerdir yani insani vücutta bitkisel ruh ve hayvani ruh mevcut olup bu ruhların ayrı ayrı mertebeleri vardır ve büyük alemde dahi madenlere, bitkilere ve hayvanlara ve insana vekil tayin edilmiş olan melekler ve onların mertebeleri vardır ondan sonra Satürn ve onun feleğinin aleminde insana karşılık ve paralel olan hafıza kuvveti ve beynin arka kısmıdır Şimdi burada yıldızlarla ilişkisini de anlatıyor. Evet. Yıldızların da insanlar üzerinde etkisi var ya. Bunu hakikat ve marifete dair sohbetimizin dördüncü bölümü müydü, altıncı bölümü müydü? Orada hani bu gezegenlerin etkisini anlatmıştık insan üzerindeki. Bilinsin ki hesap ve gözleme ait keşiflere dayalı olan astronomi ilminde güneş sistemimiz dünya ile beraber sekiz gezegen ve onların uydularından ibarettir. Ve onlar Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, Dünya, Venüs ve Uttarit'tir. Ve Güneş bu sistemin kalpgahında olup merkezi oluşturur Güneş. Ve Ay Dünya'nın uydusudur. Bundan dolayı Dünya'nın üstünde olan gök cisimlerinin feleğinin sayısı Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Utarit ve Ay olmak üzere 9'dur. Ve diğer gezegenlerin uyduları ve o gezegenlere göre birer felek sayılsa da dünyaya göre felek değildirler. Ve ateşten bir küre olarak merkezde olan güneş hepsine ışık saçıcıdır. Ve ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nebe 13. Biz yanan bir kandil halkettik. Ve yine Yunus 5. Güneşi Allah Teala ziya ve ayı da nur olarak halketti buyurur siracı vel hac tabirinden güneşin bilimsel keçiflere uygun olarak bir ateş küresi olduğu açıkça anlaşılır. Şimdi Cenabı şey kendi zamanlarında güneş sistemimizin henüz keşfedilmemiş olan Neptün ve Uranüs isimlerindeki iki gezegeniyle onların fereklerinden bahsetmemiştir. Ve bundan bahsetmemesi insandan onlara karşılık gelen bir şey bulunmamasına icap etmez. İnsan madem ki bu güneş sistemimizin bir özü ve onun hayret verici özeti ve iktidar sahibidir. Elbette bu iki gezegen ile de onun bir karşılığı ve paralelliği olması lazım gelir. Fakat bu karşılık ve paralelliğin ne olduğunu bilmek ve anlamak ilahi ilhama ve manevi keşfe bağlıdır. Fakire ise bu konuda Abul Konuk diyor burada şerhetmiş ya burayı. Fakire ise bu konuda bir mana gelmedi. Şayet gelirse Allah Teala'nın inayetiyle ileride şerh edilir. Hazreti Şey Ay feleğine kadar olan felekleri ala yani en yüksek alem Sonraki en yüksek alem sayar sayarak insanda onlara karşılık gelen şeyleri saymış olduğundan açıklığının kemaline dayalı olarak onların şerhine lüzum görülmedi. İstihale yani başkalaşma alemine gelince esir feleği o bundandır. Şimdi yukarıdan aşağı mertebe mertebe arş dedi, kürsi dedi, belki mamur dedi aşağıya doğru iniyor şimdi. Gezegenler bahsetti. Şimdi indi esir feleğine yani dünyamızın üstünde bulunan esir feleğine geldi. Bilim ehli indinde bilinmektedir ki dünyanın çevresindeki hava katmanının yani atmosferin kalınlığı yaklaşık 10 bin kilometre kadardır. Hava yukarıya doğru latifleşe latifleşe akışkan esire dönüşür. Esir dediği şey. Hatta buna esir derken işte o gökyüzüne bakıldığında mavi görüntü, maviliği veren o görüntünün hakikati, özü anlamına da kullanılıyor esir. Ve bu esir feleğinden yükselmesi halinde kendisine ilk tesadüf eden felek ay feleği olur. Esir feleğinden sonra birinci felek dediğimiz, birinci kat gök dediğimiz yer oluyor, ay feleği oluyor. Şimdi yeryüzünden değişme ile latifleşerek yükselen maddeler... Ancak esir feleğine kadar çıkar. Buharlaşarak, latifleşerek yükselen maddeler su buharıyla nereye kadar çıkabiliyor? En fazla çıkabildiği nokta esir feleğine kadar, atmosferde. Ve aynı şekilde yeryüzünün maddi şeylerine de bu esir feleğinden olan kesiflik ile yardım gerçekleşir. Ve bu esir feleğinin ruhu sıcaklık ve kuruluktur. Çünkü esir zerreleri sıcaklıkla harekete geçer ve sıcaklık elektronların kuruluğunu gerektirir. Ve insanda buna paralel olan, işte insan vücudunda buna esire paralel olan safradır. Safra. Ve safranın ruhu tabiklikte sabit olduğu üzere hazmetme kuvvetidir. Dedi ya şimdi insanda dört kuvvet bulunur. Şimdi bunları da safra, kan, balgam bunları da açıklayacak. Aynı zamanda da insanda da dört kuvvet bulunur. Hazmetme, çekme, itme. Diğer kuvvetimiz neydi? Çekme, itme, tutma dört tane de kuvvet var. Şimdi bunlara karşılık olan organları da dile getirmiş oluyor. Evet esir feleğine karşılık insan vücudunda karşılık gelen safradır. O da hazmetme kuvvetidir. Esir feleğinden sonra burada aslında bakın bazı bu bilgiler bize tıbbi açıdan da faydalı biliyordur mesela hazımla alakalı mevzu nereden kaynaklanıyormuş? Safradan kaynaklanıyormuş yani tıbbi ilmi, zaten ne diyordu Muhtim Hazretleri 7 tane ilim saymıştı. Bu 7 ilmi Allah'ı bilmek için Allah'ı kamilen bilip tanıyabilmek için 7 ilme sahip olmak gerekir ki bu ilimlerden bir tanesi de yeteri kadar tıp bilgisi bilmekti. Dolayısıyla burada anlatılan hakikatlerle birlikte tıbbi bir hakikate de pencere açıyor burada. Yani kişinin hazmetmesinde bir problem varsa nereden kaynaklandığını bilmesi gerekir. Safradan yani safra salgısından burada doktorlar bu ilme sahip oldukları için buna safrayı düzenleyici neyse işte hazmatmedeki problem safrayı düzenleyici ilaçlar vererek o safrayı itidale getiriyor ya safra fazlalaşırsa insan sağlığı bozulur ya da safra çok azsa insan sağlığı yine bozulur o zaman hekimin görevi vücuttaki fazla olanları aşağıya çekip itidale getirmek yani orta ayara veya da aşağıda olanları, eksik olanları da yükselterek yine itidale getirmek diyor. Evet buradan devam ediyoruz. Esir feleğinden sonra daha kesif olan hava gelir. Hava. Evet esir feleğinin altında hava var. Ve hava alemi feleğinin ruhu sıcaklık ve rutubettir. Çünkü hava dünyanın çevresinde daima hareket halindedir. Ve onun hareket ettiricisi aynı şekilde sıcaklıktır. Ve Oksijen ve hidrojen havanın asli unsurlarından olduğundan onun rutubetli bulunması tabiidir. İnsanda havaya paralel olan şey havaya karşılık olan şey tabiplik gereğince dört unsurdan olan kandır. Evet. Havaya karşılıkta esir, safraya karşılıktı. Havaya karşılıkta insanda kan. Kandır. Ve kanın Ruhu çekim kuvvetidir İşte kan çekme kuvveti de kandan kaynaklanıyor Çekim kuvveti Hava feleğinden sonra Dünyayı çevrelemiş olan felek Su feleğidir Ve havadan Daha kesiftir Ve onun ruhu soğukluk ve rutubet olup izaha muhtaç değildir İnsandan su feleğine Paralel olan şey Dört unsurdan balgandır Tabiplikte ona sümük diye de tabir ederler ve balgamın ruhu savunma kuvvetidir yani itme kuvveti evet itme kuvveti de balgam balgam itme kuvveti su feleği. bunlar karşılığı bu oluyor su sonra dünyada toprak feleye gelir ve onun ruhu soğukluk ve kuruluktur ve insanda dört unsurdan buna paralel olan tabiatı soğuk ve kuru olan sevdadır evet insanda karşılığı da sevda. Ve sevdanın ruhu tutucu kuvvettir. Yani tutma kuvveti. Ve istihale yani başkalaşma aleminden olan yeryüzü yedi tabakadır. Evet şimdi yeryüzüne indi. Ulan. Unsurları geçti. Hava feleği, su feleği, toprak feleğini, esir feleğini indik aşağıya. Şimdi yeryüzü yedi katmandan oluşmakta. Bunlar da muhtelif terkiplere gereğince... Siyah ve gri ve kızıl ve sarı ve beyaz ve mavi ve yeşil renktedir ki jeoloji ilmi bunların esaslarından ve dallarından ayrıntılı olarak bahseder. Esirden itibaren sayılan bu feleklerin hepsi başkalaşma alemindendir. Varlık alemindeki türlü türlü suretler bunların başkalaşmasından oluşur. İşte bu unsurların başkalaşmasından oluşmuş olur varlık alemindeki tüm varlıklar, suretler. İmareti emkine yani mekanların imarlığı alemine gelince büyük alemdeki ruhaniyum yani tabii kuvvetler bu alemdendir. Ve onlara unsursal melekler de denir. Ve bunlar Adem'e secde etmekle ve boyun eğmekle memurdur. Secde etmekle emr olunan melekler grubundandır bunlar da. Çünkü insanın alemde tasarrufu hep bu tabii kuvvetlerin kendisine boyun eğmesi neticesinde gerçekleşir. Ve insan vücudunda bu kuvvetlere ve meleklere paralel olan şey kendisindeki muhtelif kuvvetlerdir ki şeriatta insan vücuduna 360 meleğin vekil kılındığının beyan buyurulması bu hakikate işaret eder. Evet insan vücudunda 360 tane melek var bizim bu vücudumuzun işlemini fonksiyonunu yürüten bizim farkımızda olmasak dahi bilmeden dahi o melekler işlerini yapmakta, yürütmekte Tabii. bu manada melek denildiği zaman işte melek kavramını da iyi anlamak lazım melek Arapçada melk, e, kuvvet, enerji anlamlarına da geliyor bu şimdi bu manada kuvvet anlamlarına da geliyor dolayısıyla alemde her ne varsa var olan her şeyin özünde cevherinde zaten melek var melek olması gerekiyor ki o şey ee, yaratılış gayesine göre hareket etsin Veya neyse işte görevini yerine getirsin Dolayısıyla insan vücudunda da Bakın 360 tane melek bulunmakta Bu kuvvetler Bu, bu kuvvetlerimizi hareket ettirmek için Görmenin, hazmetmenin, ne bileyim işte Konuşmanın, duymanın Bu meleklerin vücutta görev yapması neticesi Biz bu yetenekleri elde etmiş oluyoruz İlgili meleklerden Görevi Sonlandırması emri alanlar olursa o görevi kesiyorlar. Kesince ne oluyor? İşte kişinin duyma kuvvesi ortadan kalkıyor. Veyahut da görme kuvvesi ortadan Velokal kalkıyor. Felç. İşte neyse tabii vücut felç oluyor. <gülüyor> neyse organlardan hangisi e, o emirle birlikte o melek işlevini yitirdiyse o organ iş göremez hale dönmüş oluyor bu sefer. Ondan sonra hayvan alemi gelir. Evet. Ve insanda ona paralel olan şey insan vücudundaki his dediğimiz şeylerdir. Evet hayvan alemine karşılık insan vücudundaki karşılığı his hislerimiz ondan sonra bitki alemi gelir insandan ona paralel olan şey büyüyüp gelişmesidir çünkü insanın cismi bitki gibi zaman içinde büyür ondan sonra maden alemi gelir insanda ona paralel olan şey onun vücudunda hissetmeyen şeydir maden alemlerine de paralel vücutta hissetmediği bunlar nelerdir tırnak ve saç gibi kesildiği zaman acı duymaz kişi. Nisep yani bağlantılar alemine gelince Bunlar da on bağlantıdan olup aras keyfe yani nitelik kem yani nicelik eyne yani neredelik zaman, izafet vas yani duruş enyefale yani aktiflik enyenfale yani pasiflik ve Ümmetat, ümme Hatta ana hatta suretlerin farklılığıdır. Bunların hepsinin büyük alemde mevcut olduğu ve insan vücudunda her birine paralel ve karşılık olan şeyler bulunduğu metinde örnekler ile beyan buyurulmuştur. Her birinin tafsili şerh edilmesi sözü uzatılmasını gerektirir. Amaç karşılıklı oluşu beyanındadır. İşte yukarıdan beri anlatılan şeyler yeteri kadar ve özet olarak büyük Alem ile insan vücudundaki paralelliklerdir. Şimdi o insana ne büyük gaflet gelmiştir ki nefsini şehvetlerin ve arzuların esaretinden kurtarmaya çalışmaz. Vücutta kendisine mertebelerin en şereflisi olan insani mertebe hasıl olduğu gibi saadetli mertebelerin alası ve yükseği olan aslına dönmekten yana olan en büyük saadetini de tahsil etmez de tabiat aleminden ibaret olan sitcinde mah mahpus kalır. Sitcinde. Yani aşağıların aşağısında mahpus kalır. Halbuki insan halife olarak yaratıldı. Ah seni takvim özelinde yaratıldı. Bunu insan keşfetmesi, bulması gerekiyor. Bu dünyaya geliş gayemiz bu zaten. Ah seni takvimliğimizi bulmak, keşfetmek ve yaşamak, kulluğumuzu yerine getirmek. Ama insanların birçoğu bu hakikatten perdeli olarak nerede kalmıştır diyor. Sitçinin mertebesinde, aşağıların aşağısında kalmıştır. Ne dedi? Daha önceki sohbetlerimizden de hatırlayalım. İnsan, alemde yaratılışta bu yeryüzü açısından yaratılışa geçtiğimiz zaman ne dedik önce madenler yaratılmıştı sonra bitkiler sonra hayvanlar en son insan yaratıldı Hazreti Adem genel manada alemde en son cuma günü Hazreti Adem yaratıldı yani insan nesli yaratılmış oldu dolayısıyla insan en kamili en son yaratılan tür olarak insanın bu yolculuğunu yapıp da e, ahseni takvim özelliğini bulabilmesi için diyor Muhittin i̇bn Hazretleri ne dedi önce dedi İnsan e, hayvan mertebesinden Allah'ı bir bilmesi tanıması gerekir dedi. Değil mi? Önceki sohbetimizde izah etmişti. Evet. Önce bir hayvan mertebesinden. Yani hayvanlar Allah'ı nasıl biliyor tanıyor o mertebeden bilip tanıması lazım. Bakın insan önce hayvan oluyor. Yani hayvan mertebesinden Allah'ı bilip tanımayı keşfedecek. Daha sonra bitki mertebesinden Allah'ı bilip tanımayı keşfedecek. Daha sonra cansızlar taş toprak mertebesinden yani madenler mertebesinden Allah'ı bilmeyi tanımayı keşfedecek ondan sonra işte insanı kamillik mertebesine ulaşabiliyor dolayısıyla Muheddin İbn Arabi Hazretleri demişti insanı iki çeşit insan olarak bitiremişti diğer şeylerde de yükselme yok insanda var zaten yükselme. insanda var tabi ki aynı kalıyor. İnsanda iki çeşit insan var demişti İbn Arabi Hazretleri bir normal insanı kamil manasında insan diye hitap ediyor bir de hayvan insan diye hitap ediyor yani aşağıların aşağısı mertebesinde olan insan diye hitap ediyor. Dolayısıyla bu aşağı mertebeden yukarı mertebeye doğru bir seyrusülük yapması gerekiyor insan. Tasavvufun amacı da budur zaten. Hayvanlara hürmeç etmek lazım. E, Tabi hayvan insan, o manadaki hayvan insandan daha yüksek mertebede. Evet. Çünkü hayvan Allah'ı biliyor ve tesbihini yapıyor. İnsanların içinde nicesi var ki Allah'ı bilmiyor, şükretmiyor, tesbihini yapmıyor. O zaman Dolayısıyla bu hayvandan daha aşağı oluyor hay, işte bu hay, insan. Hay, ya halbuki kendi de öyle bir cevher var ki <gülüyor> halifelik özelliğiyle yaratılmış ama kıymeti yok. Cevherin farkında değil. Aşağılara inmiş. Aşağıların aşağısına. Evet şimdi bu şu paragrafa dikkatinizi çekiyorum. Ee, önemli bir mevzu güzel bir şekilde ifade etmiş. Çünkü esir zerrelerinin milyonlarda biri havaya. Bakın esir dedi o esir feleğini anlattı ya o esir zerrelerinin milyonlarda biri havaya geçiyor o esir katmanındaki esir feleğindeki zerrelerden milyonda biri havaya geçiyor milyonlarda biri havaya ve havanın milyonlarda bir zerresi suya ve suyun milyonlarda bir zerresi bitkiye ve bitkinin milyonlarda bir zerresi hayvana ve hayvanın milyonlarda bir zerresi insana ve insanın milyonlarda bir zerresi nutfeye sperme dönüşüyor evet. ve nutfenin yüz binlerde bir zerresi cenine dönüşmez demek ki insan olabilmek için nasıl bir çarktan geçiliyor görüyor musunuz evet, Bak hepsinin milyonda bir ihtimaliyle geçişi var milyonda bir milyonda milyonda bir en sonunda kişi işte anne rahmine düşüp cenine dönüşüyor ve cenin yüz binlerde biri kemale gelmez yani o ceninlerden de yüz binlerde biri kemale gelmez ve doğan ceninin yüz binlerde biri alim ve fazıl olmaz yani doğan insanlardan yüz binlerde biri alim olmaz ve ve alim olanlardan yüz binlerde biri geldiği yere ve döneceği yere arif olmaz, arif bilmez. Ve arif olanların yüz binlerde biri aslına dönmeye istidatlı bir insanı kamil olmaz. Demek ki insanı kamil olmak ne kadar ayrıcalık, özel bir şey yani. Ey muhterem okuyucu. <gülüyor> Vücutta insani surete nail olmak çok büyük bir şereftir. Bunu tabiat hükümlerinde boğulup neticesizliğe mahkum etmek büyük bir hüsrandır. Cidden çok iyi düşün. Diyor ki yani allah Teala'nın bizi insan olarak halk etmesi, yaratmış olmasını şöyle bir inceliklerle düşünecek olursak zaten bunun şükrünü, hamdini yapamayız. Yani düşünün o kadar mahlukatın içerisinde bizi insan olarak halk etmiş Allah saydı işte burada bakın esir küresinden milyonda birden milyonda birden gele gele insan olma mevzusu demek ki bu kadar ihtimal e, dairesinden geçip insan olmak var ve Allah'a ne kadar hamd etsek şükür azdır bir e, Müslüman ana babadan dünyaya gelmek var arayıp da İslam'ı bulmak derdi de yok bizim için bir Müslüman bir ülkede doğmuşuz Müslüman bir anadan babadan dünyaya gelmişiz hazır yani bu da Allah'ın bir lütfu işte yani imanlı bir anadan babadan dünyaya gelmekle birlikte imanı zaten Allahu Teala ihsan etmiş oluyor lütfetmiş oluyor e bu durumda diyor ki yani sen bu nimetlere mazhar olmuş iken o tabiat hükümlerinde boğulup da diyor bu hakikatinden habersiz bu dünyayı terk edersen eyvah yazıklar olsun diyor yani sen niçin yaratıldın bunu bir sorgula diyor yani bu heva hevesinin peşinde koşarsan bu dünya hayatını heva hevesinle heba edersen mahvetmiş olursun her şeyini mahvetmiş olursun yani o kadar mükemmelliği sana verilen o nimetin farkına varamadan bu dünya hayatını tamamlayıp geçip gitmiş olursun diyor onun için kendine gel cidden çok çok iyi düşün diyor yani. bu hakikati düşün yani Hak Teala Hazretlerinin insana emanet ettiği sırların beyanına gelince bu sırlar cidden pek çoktur o sırların bazısı insanın unsuri oluşumundan doğan mizacına ve tabiat tezgahında dokunmuş olan bünyesine ve bazısı mazhar olduğu Has Rabbinin hazinesinden zaman içinde inmiş olan haline ve ilahi duruşuna yani ilahi ilimde sabit olan hakikatine dönüktür. İlahi ilimde sabit olan hakikatine, ayağının sabitesine dönüktür yani. Yani kaderin cereyan etmesi. Tabii bütün bak şey orası, bağlantı noktası orası ve biz bu kitapta insanın ilahi ruhani sırlarından bazısını anlatmaya muhtaçız çünkü bu kitabın mevzuu bunu gerektirir ve eğer insanın bu ilahi ruhani sırlarına onun mizacından az bir şey karışırsa bizim kastımız o değildir ve ondan yana bahsetmeye lüzum görmeyiz az bir şey karışırsa o bizim kastımız değildir diyor ve biz veliye velayetin sırlarıyla ve nebiye de nebiyeliğin sırlarıyla ruh üzerine kutsi ruh vasıtasıyla olan ilahi tenezzüller ile bu sırların gücünü ve kuvvetini ve tasarrufunu açıklarız. Şimdi ruh ne demek onu açıklayacak. Ruh ruh, ruh vezninde göğüs manasınadır ki kalbin tabiat alemine dönük olan yüzüdür. Ruh ruh vezninde ruhun göğüs manasınadır ki kalbin tabiat alemine dönüp olan yüzüne denir. Ruh. Ve nefsani düşünceler ve şeytani vesveseler mahalledir. Ruh. Yani kalbe gelen şeytani düşünceler, nefsani düşünceler ne cihetten gelmiş oluyor? Ruh, ruh cihetinden gelmiş oluyor işte. Fakat günahlardan sakınmanın güçlendirilmesiyle ruhi nefse mahal olursa ilahi nur ile nurlanır ve rezillikler ondan yok olur gider. İşte kalbin cilalanması, tasavvufta denilen, kalbin paslardan arındırılması, nefis terbiyesi, teskiyesi denilen hadise ile ne oluyor? O kalp cilalanıyor. Bu sefer ne oluyor? İlahi gelen tecellileri mazhar. Onları kabul etmeye, onları ayırt edebilmeye, seçebilme yeteneğine sahip hale geliyor kişi bu çalışmayla birlikte. Şimdi, nebiye vahiy ve veliye ilham Kutsi ruh vasıtasıyla onların ruhi nefse mahal olan kalp yüzü üzerine iner. Kalbin iki yüzünden bahsetti. Birisi işte ruh dediği yüzüydü. Diğer yüzü ise işte kalp yüzü dediği yani vahyin veya ilhamın, veliye olan ilhamın indiği ruhi nefse mahal olan kalp yüzü üzerine inmesi. Ve ilahi tenezzüller kalbin batınından nefsin batınına. Ve nefsin batınından kalbin zahirine doğrudur. Ve biz bu sırların gücünü ve tasarrufunu beyan ederiz. Kur'an-ı Kerim'de Hakkı Aleyh Hazretleri her bir kimse salatını ve tesbihini bilir buyurmaktadır. Bilinsin ki musalli yani salat eden sözlükte sonra gelen malasınadır. Muhattin İbn Arabi Hazretleri bu konuda namaz konusunda salat konusunda dördüncü ciltte temiri işledik o sohbette hani e, ikinci gelen sonradan gelen ikinci gelen manası da vermekte buraya musalli kelimesine ikinci gelen veya sonradan gelen önden gelenin ardından gelen anlamlarına ki burada bir manada işte e, İslam'ın şartında ilk birincisi kelimeyi şehadet getirmek ondan sonra namaz kılmak var ya işte ne oluyor? İkinci gelmiş oluyor. Bu manada da ikinci gelen buradan bu, bu manada çıkmış oluyor. Önce kelemeyi şehadet getirme sonra namaz kılmak. Namaz kılmak bu kadar mühim Evet. Şimdi bu cih farklı cihetten ele alıyor burada mevzuyu. Bilinsin ki musalli yani salat eden sözlükte sonra gelen manasınadır. Bu durumda ayeti kerimenin yüce manası şu anlama gelir. Her şey Rabbi'nin ibadetinde sonradan gelmekten yana rütbesini ve tenzih çeşidinden kendi istidadının verdiği teşbihi bilir demek olur. Çünkü kesif fi kesif kesif izafi vücut ile tayin edici olan her bir görünme yeri kendi vücudunun Hakk'ın vücudundan sonra geldiğini hal olarak bilir. Ve aynı şekilde kendi istidadı tenzih çeşidinden ne gibi bir tenzihi gerektiriyorsa onu hal olarak bilir çünkü bu biliş o görünme yerinin kendi nefsini doğal olarak bilmesi demektir ve salat dua ve talep manalarına geldiğinde her şey kendi has Rabbinin hazinesinde gizli olan hali istidat lisanıyla talep eder yani Rabbi hasından istidat lisanıyla her şey kendi özünde olanı talep etmiş oluyor ve talep ettiği şeyi bilir Bunları aslında daha önceki sohbetlerimizde çok detaylı olarak ben işlemiştik. De bekledi, Rabbi, Rabbi Hass'ın ne olduğunu işlemiştik daha önce. Rabbi has çok kısaca artık, e, izah edelim detayına girmeden. Dileyenler o sohbetleri tekrar dinleyebilirler. Kişinin terkibinde hangi isimler etkin ise Allah'ın isimlerinden hangi isimler etkin bir halde ise kişi hangi isimlerin mazharı, yoğun bir şekilde mazharı altındaysa işte buna Rabbi Hass'ı denilir demiştik kişiyi ıslah eden isim o tesiri altında tutan isim o işte bu cihetten diyor Rabbi hassının hazinesinden gizli olan hali istidat insan talep eder ve talep ettiği şeyi bilir ve onun tesbihi bu has Rabbinin hal olarak ve fiil olarak zikridir işte o varlığın tesbihi bu has Rabbi hassının hal olarak yani bulunduğu hal olarak ve yaptığı iş olarak fiil olarak zikridir Onu zikretmiş olur. dolayısıyla ne olmuş oluyor her bir kimse selatını ve tesbihini bilir. Ayetine açmış oluyor burada şimdi. Ve o şeyin selatını ve tesbihini ilmen arif olmak gerekmez. İlmen arif olanlar insanı kamillerdir. Herkes o tesbihi bilir, yerine getirir o görevi. Ama kişilerin çoğu ya da varlıkların çoğuna ilmen arif olmayabilir. Bu meselenin nasıl yani mekanizmanın nasıl çalıştığını bilebilenler insanı kamillerdir. Bu ilme vakıf olanlardır yani. Bu Rabbi has nedir? Ayağını sabite nedir? Onun hal diliyle açığa çıkması, ne bileyim fiille açığa çıkması ne demektir? Bunu bilmek de bir ilim gerektiriyor. Bu ilimler cihetinden bilinebilir. Aziz Allah. A. Ve Nebi bu ilahi tenezüllerin çeşitlerini nefs ve gad tabiriyle beyan buyurdu. Nitekim hadis-i şerifte ruhul kuts kalbime hiçbir nefis rızkını tüketmeden ölmeyecektir diye üfledi buyurmuştur. Hiçbir nefis rızkını tüketmeden ölmeyecektir. Yani takdir edilmiş rızık neyse kişi o rızkını tüketmeden ecel gelmez. İçimizden ölmeyecek. Tabii. Ne zaman ki ecel geldi o zaman rızkı dünya hayatında bitti demektir kişinin. Ve ruhi nefs, ruhi nefse nefs etme, üfleme ruhani kelam suretidir ki külli meleki yüksek ruhlardan nefsin batınına nakledilir. Ve kalbin zahirinde peydah olur. Ve gat uyku durumundaki hal gibidir. Yani uyku haline benzeyen bir hal içinde gerçekleşen nakildir. O arada nakrediliyor yani kalbine. Uyku durumuna benzeyen bir hal. Ve meleki nurun tutuşmasından dolayı sallalayi ceresi yani çan sesi yani meleki nakredilen vahyi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahiy esnasında şiddetli kıldı. İşte onun için Rasulülü Efendimiz beyan ediyor bazen. O vahiy geldiğinde çan sesi şeklinde ses işittiğini de beyan eder mesela. İşte o melekten gelen o aktarım anında böyle bir çan sesine benzer bir ses vuku buluyor. Çünkü nakretme ru'a yani ruhi nefse mahal olan kalp yüzüne olur. Bu şekilde meleki nurun tutuşmasından dolayı salsalayı ceresin vahiy şiddetli kılması bu tabi oluşum zulmetinin zatıyla insanda olan ruhi nur'a ulaşması içindir. Çünkü ruh yani ruhi i nefse mahal olan kalp yüzü bu esnada ilahi nur ile nurlanıp tabi hükümlerden pak olur. Tabi hükümlerden arınmış olur ve ruh tarafına yüzünü döndürmüş olur. Çünkü bir bildirim geliyor, vahiy geliyor. Ruh tarafına yüzünü döndürmüş olur. Ve bu hal içinde de meleki nakle istidatlı bulunur. Melekten geleni almaya istidatlı olur. Çünkü tamamen ona yöneldi. Bu sefer ona yönelince ne oluyor? Vücuttaki idareyi askıya alıyor. Çünkü tamamen bütün kuvvelerini, şeyini, dikkatini şeye yöneltti. Melekten gelen vahye yöneltti. Bu sefer ne oluyor? Vücudun diğer hayatiyetini yürütmekle alakalı işlevi devre dışı kalmak haline giriyor. Onun için işte bulunduğu yere çökmesi Resulullah Efendimizi o vahyin ağırlığıyla birlikte. Bu hangi halde oluyor? Melekten ee, zuhur edip bir insan suretinde görünmez haliyle vahyi getirdiğinde Cebrail aleyhisselam. İnsan suretinde gelmesi halinde bu sıkıntılar yaşanmıyor. İnsan suretine <gülüyor> girmeden vahyi getirirse bu sıkıntıları yaşıyor Resulullah Efendimiz. <gülüyor> Ve meleki nakil halinde ruh bu nakil ile meşgul olduğu için organlar ve azalar seyirtmeye başlar. Ve tabiat bozulur. O zaman organlar azalardan kuvvetini çektiği için ruh tamamen kuvvetini vahye, meleğe verdi. Ve tabiat bozulur ve mizaç değişime uğrar. Çünkü ruh vahiy ile meşgul olup kendisine nakledilen şeyi muhafaza etmeye çalışıyor olduğundan cisimden yana idaresini keser. Bundandır işte Çökmesi, bulunduğu yere bayılması. bayılması, böyle bir hale bürünmesi, Hı? terlemesi bundan kaynaklanıyor. mu? Titremesi o e, vahyin gelme esnasında. Şimdi o kimseden meleki nur çekildiği zaman o şiddetten kurtulur ve alnı terler ve yüzü kızarır ve bir bağdan çözülmüş gibi durur. Dışarıdan onun bu halini görenler bir hastalığa tutulmuş zannederler. Onun için Resulullah Efendimiz için o müşriklerden bir kısmı dedi ya siz sağralı adamın sözlerine mi inanıyorsunuz dedi. O vahiy gelme esnasındaki bu halini görenler, şahit olanlar ne yaptı bu sefer? O öyle yorum yaptı sağralı diye. Sağra hastalığında da nasıl öyle kriz gelme hadisesi olur ya ona benzettiler. Bu sefer onun sözlerine mi itibar ediyorsunuz, inanıyorsunuz gibi sözler sarf ettiler o müşrikler. Ki onlar vahiy halini bilmezler. Onlar mizacın değişimini yalnız bir hastalıktan kaynaklanır diyebilirler. Başka türlüsüne akılları ermez. Tam bir cehalette olduklarından inkar ederler. Ve bu hal Hak Teala'nın şuara 193 ve 194. ayetler vahiy ile ruhul emin kalbine indi. Beyan buyurduğu haldir. Ruhul emin. Vahiy ile kalbine indi. İşte kalbine inme mevzusu böyle bir hal çıkarıyor Resulullah Efendimizin dış halinde. Böyle bir değişimler yapıyor. Ve Nebi Aleyhisselam'a ruhul emin yani Hazreti Cibril bir adam olarak suretlenerek vahiy nakrettiği zaman ona bu nakrettiği şey önceki hal gibi şiddetli olmayıp daha kolaydır. Bu suretlenmede Nebi Aleyhisselam vahiy işitme yönünden alır. Çünkü insan suretine gelip de Resulullah Efendimiz'in karşısına geçtiği zaman Cebrail Aleyhisselam nasıl ki şu an benim sesimi karşınızda olan bir şahıstan işitiyorsunuz. Yani bir cihetten geliyor sesim size. İşte o zaman o cihetten aldığını beyan ediyor Cebrail Aleyhisselam'dan da Resulullah Efendimiz. Ama öbür türlü olduğunda ruhul emin kalbe indirdiğinde bir cihet yok. Cihetle kayıt, kayıtlanmış hali yok. Ciheti olmadan bir iniş var orada vahiy. Evet. Ve o konuşmadır yani karşılıklı konuşma mahiyetindedir. Nitekim sallallahu aleyhi ve efendimize Cenabı ı Cibril bazen ashab kiramdan dıhye suretinde suretlenerek gözükürdü. Ve evliya Allah için bu meleki nakilde onu arzu etmeye layık bir meşrep vardır. Çünkü onlar nebebi varis olup ilahi tenezzüller onların ruhuna yani Ruh yani, yani Ruhi nefse mahal olan kalp yüzü üzerine kutsi ruh vasıtasıyla velayet sırları ile gerçekleşir. Ve bu sırlar onlara özel Muhammedi velayetten iner. İşte evliyaya da varis olduğu için peygamber efendimizin varisleri olduğu için veli kulları onların kalbine de melekten bu şekilde ilham iner. İnsanda kuvvetli bir hal oluşur hissi vücuttan gaip olduğu zaman eğer bu gaip oluşta ona bir ilim hasıl olarak o hal içinde o ilmi akleder ve geri dönme yani ayılma vaktinde de o ilmi aynı şekilde akleder ve Allah Teala'nın ona ihsan buyurduğu şey kadar ibare bulup o ilmi beyan etmeye gücü yeterse bu hal ilahi haldir. İşte insan için diyor. Aynı Nebilerde olduğu gibi, vahiy meselesinde olduğu gibi, veli kullarda da ilham olan hal, böyle kalbe nakredilen bu bilgi bu şekilde cereyan ederse diyor, bu kendine gelmeden sonra, geldikten sonra veli olan kişi veya işte bu insan bu ilmi e, akleder, hatırında tutar ve beyan etmeye gücü yeterse bu hal ilahi haldir. İlahi cihetten gelmiştir bu hal. Ölçüyü veriyor şimdi diğer tesirlerden kaynaklanan bir hal değildir. Yani nefsisten, nefisten ya da şeytandan kaynaklanan bir hal değildir. Bu hal geçtikten sonra kalbinde bir sevinç ve ferah bulunur. Yani melekten bir ilham varsa geçtikten sonra kalpte sevinç ve ferah bulunur. Ve genellikle kendisine bir serinlik gelir. Ama kuşku varsa açıklayacak şimdi. O zaman melekten değil bu gelen bilgi. Kuşku tereddüt varsa kaygı varsa o zaman diyor şeytandan. Ama kuşku yoksa asla, rahatlık, huzur hali varsa, ferahlık, sevinç hali varsa o zaman melekten gelen bir ilhamdır. Eğer hissi vücuttan gayip olup, yani bu vücudunu hissetmekten gayip olup kendini kaybedip, daha sonra ayıklığa gelir ve kendisine ilimden bir şey hasıl olmayıp bu yaşadığı halden sonra ilimden bir şey kendisinde kalmazsa Üzerinde ancak kendisinden geçtiğini bilme hali oluşursa, bu halin ona semeresi yoktur. Böyle bir durumun getirisi yoktur. Ve bundan ona fayda olmaz. Bu hal mizaçtan kaynaklanmıştır. Burada kalp zikir veya sülükunda ilerleyip yükseldiğini hayal etmesi sebebiyle hararetlenir. Şimdi mevzuyu anlatıyor bakın nasıl olabilir, mizaçtan nasıl kaynaklanabilir onu anlatıyor böyle bir hal bazı işte maalesef günümüzde birçok tarikatlerde düşülen yanılgı ya da tasavvuf ehlinin hataya düştüğü ilahi varidat aldığını zannettiği, meleki bir bildirim ilham aldığını zannettiği halbuki bununla hiçbir alakasının olmadığı kişinin mizacından kaynaklanan ya da nefsani bir durumundan kaynaklanan ya da şeytani bir durumdan kaynaklanan hali izah ediyor şimdi burada kalp zikir veya sülükunda ilerleyip yükseldiğinde hayal, hayal etmesi sebebiyle hararetlenir zikir esnasında hayalin bir şeyle meşguldür ve hararetlenirsin kalp hararetlenir diyor hayal edersin tasavvur edersin bir şeyi tefekkür edersin kalbinden ruhun büyük boşluğundan beyne buhar yükselir evet kalpten ne oluyor ruhun büyük boşluğundan beyne doğru bir buhar çıkışı olur diyor buhar yükselir ve bu buhar aklı örter. Aklı devre dışı bırakır. Ve hayvani ruhun sirayet etmesini engeller. Ve sahibini Sara tutmuş bir adam gibi yerden yere çarpar. İşte bazı zikir ehlinin, bazı tarikatlardaki insanların düştükleri haller. O zikir tesbih esnasında kendini yerden yere çarpması, Allah Allah derken oraya buraya vurması, hoplaması, zıplaması halleri bakın. Onu beyan ediyor şimdi. Mizaçtan kaynaklandığını, ilahi ya da meleki bir kuvveden ya da bildirimden ya da varidattan olmadığını izah ediyor bilimsel olarak da burada. Yerden yere çarpar. Nitekim sesli zikirle türlü hareketlerde bulunan bazı dervişlere bu hal olur. Sesli zikirle zikrettiği zaman nitekim birçok tarikatlarda bu hal var. Kendini kaybetme halim. Bu hal dahi sahte ve yapmacık olmayıp geçerli bir haldir. Bazen bir bunun sahtesi var. Kendini sahteden öyle yapanlar, yerden yere atanlar. Bir de gerçekten bu tesirle, işte aklın devre dışı kalmasıyla e, vücudu kontrol edememe haline bürünenler var. Fakat mizaçtan kaynaklanır böyle bir hal. Mizaçtan kaynaklanır. Onda fayda yoktur. Evet bu zikir esnasında kişinin böyle kendini yerden yere atması, çarpması, hoplaması, zıplamasında bir fayda yok. Getirisi yok yani. ilmi olarak. Eğer sen bu hale tutulmuş olan bir dervişe sorarsan, sana cevabım der ki, sanki bana bir siyah bornoz giydirildi ve gözümün önüne bir bulut geldi ve ben kayboldum der. Ve işte bu siyah örtü ve bulut bizim bahsettiğimiz buhardır. İşte o kalpten beyne çıkan o zikirin hararetinden kaynaklanan buhardır diyor. Gözünün önü birden kararır diyor yani. Bir siyah bulut geldi diyor ya. Hareketlerin çokluğundan ve hayal etmekten kaynaklanır. Nitekim bu gibi haller babalı tabir edilen zenciyelerin bir araya toplanıp kanfa dedikleri defi çalarak kendilerinde ortaya çıkar. Ve onlar bu hale başa gelmek derler. Çünkü mizajta insanların hepsi müşterektir. Demek ki bu hadise neden kaynaklanıyormuş? Mizajtan, mizajtaki etkileşimden kaynaklanıyor. İnsanın mizacından, doğasından, tabiatından kaynaklanıyor yani. Niteki bu konuda Muheddin i̇bn Hazretleri Fütuhatta da çok detaylı bir şekilde izah etmiştir, açıklamıştır. Geri geldiğinde onu da bahsedelim. Ee, zikir esnasında böyle işte kendini kaybetmeler yerden yere atmalar vesaire, bunlar tamamen veyahut da bir Kur'an okunurken güzel sesli Teganni ile bir Kur'an okunduğu zaman güzel sesli bir okuyucunun okumasında kişi kendini kaybede, kaybedenler olur tegani ile Kur'an okunmasını dinlerken kendini kaybeder kendini yerden yere vurur işte aşka geldim, şevke geldim cezbeye geldim diyenler olur bu hali ilahi olduğunu iddia ederler. Meleki ilahi olduğunu iddia ederler. Muhedin Arabi Hazretleri diyor ki hayır bu hal ne meleki ne de ilahi. Bu kişinin mizacından kaynaklanıyor. Nefsinden, tabiatından kaynaklanıyor. Bunun ispatı da şudur diyor. Çok güzel sesli Kur'an pegani ile Kur'an okuyan bir şahsın bu okuyuşundan etkilenen, ağlayan, sızlayan, cezbeye gelen, hoplayan, zıplayan şahsa Başka bir zaman başka bir vakit aynı o zaman okunan Kur'an'daki ayetleri normal bir okuyuşuna oku diyor. Karşına o şahsa okuduğun zaman o normal okuyuşla o ayeti okuduğun zaman kişide hiçbir değişiklik görmezsin. Bir önceki haldeki gibi hoplama zıplama kendinden geçme bayılma hali oluşmaz. O zaman o şahsa dersin ki işte sen Kur'an okunmasından etkilenmedin. Sen Kur'an'ın okunuşundaki teganiden müzikten etkilendin eğer Kur'an'daki kelamdan etkilenseydin benim sana şu anki okumuş olduğum aynı ayet okumama rağmen sen aynı hallere bürünmen gerekirdi o zaman niye sende bu hal oluşmadı normal dinledin o zaman sen Kur'an etkilemedi seni o zaman sendeki bu hal ilahi değil meleki değil sendeki bu hal tabiatından kaynaklanan mizacından kaynaklanan etkileşim nitekim e, tegani yani müzik Tabiata etki eder. Allahu Teala yaratılışta bu alemde öyle bir e, sır yerleştirmiş, yaratmış. Yani müzik insanın nefsine, tabiatına, doğasına, mizacına etki eder. Her ne kadar derlerse bile halk arasında müzik ruhun gıdasıdır. Bu söz yanlış. Böyle bir şey yok. Müzik ruhun gıdası değil. Ruhun gıdası olan Allah'ı zikirlerdir. Ayetle sabit. Müzik ruhun gıdası değil. Müzik nefsin gıdası. Tabiatın gıdası. İnsandaki mizacın, tabiatın Etkileşimini sağlar müzik al, Ruhu etkilemez Zikirde al koymak için söylüyor Tabii e, <gülüyor> artık çeşitli çeşitli e, Maksatlarla söyleniyor Müzik asla ruhu etkilemez Bakın müzik kesinlikle ve kesinlikle Bu hakikat böyle bir Müzik ruhu etkilemez Müzik insanın tabiatını etkiler Doğasını etkiler <gülüyor> İnsan müzikten etkilendiği zaman Etkilenen kısmı insanın tabiatıdır Doğasıdır, mizacıdır, ruhu değil ruhu etkilemez. Burada böyle belirtelim. Devam ediyoruz. Yani yukarıda ilahi hal ile mizaca bağlı hal hakkında izahlar verildi. Üçüncüsü olan yalancı halin izahına gelince bir de yalancı hal vardır diyor. Bu yalancı halin sahibi o hal içinde yanında oturanları akleder ve nefsinden ve hissinden gâib olmaz. Kendini kaybetmez ve hareket eder. O da kendini yerden yere atar. Değişik hallere bürünür. Bu yalancı taklitçi bu. Yalancı hal. Yani kendi nefsinde olan halleri idrak eder. Ve vücuduna bir diken batsa acısını duyar. Dışarıdan hala dışarı sesleri duyuyor. insanları görüyor. Bir şey batırsa acısını duyar. Ve iki düz üstü otururken dizleri ağrımış olsa vaziyetini değiştirir. Bu yalancı hal sahibi. Özellikle ayakta ve oturma halinde sessiz zikir yapılırken kasideler ve ilahiler okunduğu zaman vücudun sağa ve sola sallanması ve çah vurup, çar vurup e, dönmek hallerinde salik ne yaptığını bilir. Bilinci şuuru yerindedir. Ve etrafında bulunanların kendilerini seyrettiklerini de görür. Şimdi böyle bir salik vesvese ve nefsten ileri gelen sözün sahibidir vesvese ve nefsin sözleri şeytanın maskaralarıdır. Ve şeytan bu vasıtalar ile oğulları ile alay eder. Görüyor musunuz işte şeytan zikir meclisindeki zikir çekenlerle de alay ediyor işte böyle. Ya. O da zannediyor ki şeytanı kovduk Allah'ı zikrediyoruz. Ya. Çünkü onu bunlar vasıtasıyla yoldan çıkarır şeytan. Çünkü o zümre ona meyletmiş. O işte iştikal oluyor. Şeytan her zümreye farklı cihetten gelir din dindar olup dinle alakadar olup dinini yaşama gayretinde olan ama ilmi olmayıp yani şeytanın bu oyunlarını tezgahlarını bilemeyen insana dini meselelerden gelir oradan vurur işte burada olduğu gibi zikir halkasındaki o dervişi böyle aldattığı gibi şeytan işte farklı cihetten olan adam farklı cihetten gelir çünkü o, o adam o zikir halkasına giren namazını kılıyor Abdestini alıyor. Ona kalkıp gidip de gitsen işte içki iç, kumar oyna demez şeytan. Biliyor ki onu, onu yaptıramayacak o an için. O yaptırabileceği neler varsa o amellerle gelir. Dolayısıyla buna da bu şekil gelmiş oluyor. Devam ediyoruz. Ve salih bu hal içinde kendisine nakledilen her bir şeyi ledünni ilimler türünden zanneder. O zikir halindeyken öyle... Kendini yerden yere atmalarla birlikte kendisine ilahi işte ledünli ilimler geliyor. İlahi cihetten zanneder. Bunlar ise ilim değil kalbini öldüren semum yani zehirdir. Şeytanın zehirleri bunlar. Bu hal içinde muhatap olduğu hiçbir şeyin üzerine galip olmaz. Yani kendisine nakledilen şeyde o salik üzerine karar kılma kuvveti yoktur. Çünkü o şeytani bir haldir. Ve şeytanın kuvvetinde seni hissinde gayip edebilmek yoktur. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Şeytanın bakın seni hissinde gayip etmek, seni hissinde kaybetmek, kendinden geçirme kuvveti yoktur şeytanın. Burayı iyi anlayalım. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Nitekim Hak Teala Hazretleri Nisa 76'da buyurduğu üzere muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır buyurur. Ve şeytan vesvesesini ve nefsini harekete geçirdikten sonra o kişini nakletmeye başlar. Ve sen o nakledileni akledersin. Ve bu hal ancak biri diğerine karşılık olarak değişmek suretiyle iki yönün biri üzerinde olur. Ya sen saraya tutulmuş gibi kendinden kaybolursun saralı hasta gibi kendinden geçersin el ayak uyuşur çırpınırsın böyle saraya tutulmuş gibi ve lakin bu hal içinde sana bir şey nakledemez çünkü şeytan kendisinden kaptığı kimseyi ve onun idrakini bulamaz ve bu hal yukarıdaki bahiste izah edilen mizacın tesiri altında gerçekleşir veyahut sen böyle saraya tutulmuş gibi kendinden gayb olmazsın hissinle beraber olduğun halde sana nefsin vasıtasıyla şeytan bir mana nakleder ya böyle yapar şeytan bu sefer şeytan bir şey nakledemez kendinden geçirir saralı halde büründürür veyahut da kendinden geçmezsin ama bu hoplama zıplama çırpınmayla o arada diyor kendini kaybetmezsin lakin nefsin vasıtasıyla sana bir mana nakleder kalbine bir ilham atar şeytan vesvese atar ve bazen senin batınına hararetten olan bu türden bir şey giydirir. Yani hissin devam ediyorken kalbinde aşk harareti istidadı bulunduğu için bu harareti güzel suretlerden birine meylettirir. Ve sen bir güzelliğe aşık olursun. Ve bu sebeple seni fesada sevk eder, bozulmaya sevk eder. Veyahut bakın bütün şeytanın oyunlarını tek tek kalem kalem almış. Veyahut başka neler yaparmış? Bir hususta vehmettiğin bir şey galip olur. Vehmettiğin bir vehminden kaynaklanan bir düşünce ga galip olur. Örneğin halkı irşat etmeye ehliyetin olduğunu vehmedersin. Kendini yüksek bir makamda görmeni hissetmeni sağlar diyor şeytan. Ve şeytan senin bu istidadını gördüğü için batınına bu vehmini destekleyecek bir hal giydirir. Eğer bu hal içinde halkı irşat etmeye kalkarsan hem sapmış hem de saptırmış olursun. Hem kendini sapmış olursun hem de irşat etmeye kalktığın kişileri de saptırmış olursun diyor. Veyahut uzak olanları öğrenmeye olan isteğinden olur. Yani bilmediğim uzak olanları öğrenmeye istidatlı olduğundan buradan nasıl girip gelirmiş bakalım. Yani keşfe meylin ve talebin bulunur. Keşfe. Öğrenmek isteğim var, talebim var. Keşfi, keşfi merak ediyorsun. Keşfetmek istiyorsun. Batınına bir takım yalancı, hayali şeyler gösterir. Sen onları doğru keşif zannedip ileride şöyle böyle olaylar olacaktır diye haber verirsin. Bir düşünce atar. Yani olacak hadiseyle alakalı şöyle olacak böyle olacak gibi bir düşünce atar kalbine sen de öyle dersin ha bana işte ilham olumdu belekten Allah'tan ya işte yakın zamanda şöyle bir olay olacak şöyle bir şey hukuku bulacak dersin hiçbirisi gerçekleşmez bundan dolayı şeytan hem seninle eğlenir hem de seni halka maskara eder veyahut sende ilahi hitaba istidat vehmi galip olur ilahi cihetten gelecek olan hitabı almaya bir istidat olur sende senin bu vehim makamında yerleştiğini bildiği vakit senin batınına bir hitap nakleder. Bundan dolayı sen nefsinde sana nakledilen şey yönüyle hitabın ne hususta olduğunu hissedersin ve bulduğun şeyden haber verirsin. Sen bunu nefsinde bulduğun için haberin doğrudur. Bunda yalancı değilsin. Fakat senin bunu hakka bağlaman yani bu hakkın hitabıdır demen batıldır. Ve çok kere hitap hususlarında şeytan sana şöyle der. Ey kulum! Sanki haktan geliyor gibi böyle hitap eder. Ey kulum der. Muhakkak ben senin Rabbinim. Benim gayrıma bakma ki perdeye düşersin der. Benden gayrıya bakma. Perdelenirsin. Ve bana ancak benim ile bak. Perdeleri kaldır der. Eğer sen bana seninle bakarsan şirke düşersin. Kendi benliğinle bakarsan senlik mevhumu ortada kalırsa şirkete düşersin. Şimdi ben bakanım ve bakılanım der. Aslında sözü tamamen doğru. Söz tamamen doğru. Ama mertebesinin adamına doğru. O adama değil. O adama ta yukarıdaki mertebenin sözünü söylüyor bakın. Söz doğru. Batıl değil yani. Hakikat. Ama o adam onu, o mertebenin adamı değil. Bu sözle ne olacak şimdi? O bu hakikat, söz hakikat olduğu için alacak, sapıtacak şimdi. Çünkü o mertebenin adamı değil. Aynı şeye benziyor. Hallatçı, e, Hallatçı Mansur'un Enel Hak demesi gibi. Hallatçı Mansur Enel Hak dediği zaman o mertebenin, o halin adamıydı yani. E sen kalkıp da bugün, ey Allahçı Mansur Enel Hak demiş. O zaman bunun sözü doğru, ben de Enel Hak derim dersen, e sen o halde değilsin ki, Enel Hak dersen şeytanın tuzağına düşersin o zaman. Günümüzde bunu yapan maalesef çok insan var. Devam ediyoruz. Gerçi bu hitabı hakikatte doğrudur. Fakat hissinden gaip olmayan ve salt fena halinde bulunmayan salik bu ilahi hitaba ehil değildir. Onun markabesinde değil, makamında değil. Ulaşmamış. Evet. Şeytanın bundan kastı saliki henüz hali olmayan manalara sevk edip sonuçta yoldan çıkarmaktır. Beyazıt-ı Bestane Hazretleri cübbenin altında ondan gayrısı yok demiş. O demiş ama. O makamda demiş. O halde demiş. O mertebede demiş. E sen şimdi o sözü o demiş. E ben de diyeyim. Benim ceketimin altında bende, e ondan gayrısı yok deyim. Olur mu o zaman? O mertebenin o haline de mı değilsin? İşte burada neyi anlatıyor? Yani yine mertebeler giriyor devreye. Kişi bulunduğu mertebenin haliyle hallenmesi lazım yukarı mertebelerin halleriyle hallenmeye kalkarsa şeytanın tuzağına düşer işte yanlışa düşer bir mahalde örnek veriyor bir mahalde şeytan İsa aleyhisselama hitaben bu mevzu fütahatta da geçti okuduk İsa aleyhisselamın karşısına dikilip şeytan diyor ki hitaben Ya İsa La ilahe illallah de bakın şeytanın sözü hak söz Allah'tan başka ilah yoktur dedi diyor La ilahe illallah de der. İsa aleyhisselam şeytana buyurur ki Ey lanetlenmiş ben la ilahe illallah derim. Fakat senin telkininle değil sen de dedin diye demem. Mesela bu. Yani bir hak söz dahi gelse şeytandan ya da şeytanlaşmış insanlardan. Hakka hakikate dair bir söz de gelse burada bize Hazreti İsa örneğinde çok güzel bir e, ölçü geliyor. Aynı oluyor. Aynı oluyor. Şeytanlaşmış insanlardan da hakikate dair bir söz, ilim gelse dahi tedbirli olmak lazım. O adamı zikrederek o sözü almamak lazım. Günümüzde maalesef bu hata çok yapılıyor. Hep sohbetlerimizde dile getiriyoruz. E, sosyal medyada olsun işte Facebook ortamında şurada burada veya değişik kitaplar e, kendini bilmeye, kendini aramaya, kendini öğrenmeye yönelik bir takım insanlar kitaplar akı, alıyorlar, okuyorlar öğrenmek için ve yabancı gayrimüslim güya sözüm ona fikir adamı düşünür insanların, felsefeci insanların, mesela meşhur bir Osho var Osho'nun evet. Osho eserlerini alıp okuyorlar ve evet Osho'nun bazı sözleri gerçekten hakikate mutabıktır Eyvallah doğru bazı sözleri Ama eserlerine baktığınız incelediğiniz zaman Detaylıca e, birçok Hak'tan sapmış Batıl birçok kelamı da mevcut Şimdi şunu demek istiyorum Yani Oşo'nun kitabını niye okuyorsun kardeşim sen Oshodan sen ne alabilirsin ya Gayrimüslim bu iman ehli değil ki o kadar Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri var. Resulullah Efendimizin hadislerini açan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açan, beyan eden birçok ehlullahın eserleri, kitapları var ki biz de burada Muhittin İbn-i Arabi Hazretleri bunlardan biridir. Okuyoruz. Sahih böyle kaynaklar varken sen niye gidip adamın gayrimüslim felsefecisinin ne bileyim işte düşünürünün, fikir adamının sözlerini alıp da oradan hakikati bulmaya çalışıyorsun? O, sana, o seni hakikata götürmez ki bir defa altyapın yok şeriata dair bilgin yok şeriatı yaşamıyorsun şeriatın hükümlerini bilmiyorsun kalkıyorsun gidiyorsun işte o ve benzeri adamların eserlerini kitaplarını okuyup hakikati öğrenmeye çalışıyorsun sen buradan hakikati öğrenemezsin ki sen buradan ancak şeytana uşaklık yapabilirsin yani bir de şunu da kendilerine böyle bir eleştiri getirildiği zaman şöyle bir karşı cevap da veriyorlar e canım sen duymadın mı Resulullah Efendimizin ilim içinde de olsa Gidiniz alınız diye hadisi şerifi var. Evet doğru var. Niye o zaman başkalardan alınacak ilmin önünü kapatmaya kalkıyorsun? Diyorlar mesela eleştirmek için bize böyle bir cevap verdiğimizde. Kardeşim oradaki ilim şimdi de olsa gidin alınız denilen hitap hangi mümine yapılmış onu bir iyice düşün. Sen o makamda mısın? Sen o mertebeye geldiğin zaman ayırt edebilirsin artık. Hakkı hakikati batıdan ayırt etme makamına geldiğin zaman... Bir düşmandan da, bir şeytanın kelamından da ya da şeytanlaşmış insanın kelamında da bir hak olduğu zaman onu cımbızla çeker alırsın. Zarara vuramazsın. Ama sen bu mertebede değilsen, şeriatı bilmiyorsan, yaşamadıysan, ilmihal bilgilerine vakıf değilsen o zaman e, ilim içinde de olsa gidin alın, hadisinde ben amel ediyorum, ben gördüğün doğruyu herkesten alırım. Gayrimüslimden de alırım dersen sen şeytanın tuzağına düşersin işte. Çünkü ayırt etmeyi bilmiyorsun. Henüz daha Furkan'ı elde etmemişsin. Furkan. Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Ayırt etmek. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt etmek demektir. Ayırt etme makamına geldikten sonra ancak sen oradan alırsan, ayırt edebilirsen, o senin için fayda getirir. Ayırt etme makamında değilsen o sana zarar getirir. Şeytanın tuzağına düşür. Safta sonra bir tutarsın. Bir tutarsın bu sefer. İşte bakın, burada bakın Hz. İsa ne güzel cevap vermiş şeytan kalkıp da la ilahe illallah de ya İsa demesine rağmen sen dedin diye demem diyor senin telkinin ne demem la ilahe illallah derim ama Allah bana bunu dememi emrettiği için derim sen dedin diye değil şeyin de var cevap, Gal vardır ehlullah'ta da bu tarz e, zuhuratlar olmuştur tabi evet devam ediyoruz şimdi şeytandan hakikat dahi olsa hiçbir şey almak caiz değildir çünkü saptırmaya memur olandan hidayet yoluna sevk etme vazifesi beklenmez. İşte şeytan hitaplardan buna benzer şeyler söyler. Ve iblis yukarıda sayılan ve izah edilen hallerin Allah Teala tarafından olduğuna, senin inandığına kanaat getirince artık seni kaplar. Ve sende istediği gibi tasarruf etmeye başlar. Ve sen ömrün boyunca onun tasarruf mahalli olursun. Bundan dolayı salik değil, Allah korusun helak olursun. Burada bahsi daha açıklayıcı olması için bir menkıbe verilmesi uygun görüldü. Şöyle ki, evet bir de çok güzel bir e, evliyadan da bir menkıda vermiş. Onu dikkatle dinleyelim inşallah. Nefahatül Üns adlı kitapta bulunduğu üzere Ebu Muhammed Haffaf Şiraz şeyhleri ile bir yerde oturmuş idi. Sohbetleri müşahedeye dair idi. Şeyhler müşahedeye dair sohbet yapıyorlar. Herkes kendi haline göre söz söyledi. Bulunduğu hale göre sözde bulundu. Ebu Muhammed Haftaf suskun bir halde duruyor idi. Orada bulunanlardan müemmil cassas ona karşı ısrar edip dedi ki usta mutlaka sen de bir söz söylemelisin. Bak şeyler herkes bir şey söylüyor. Müşahade ile alakalı. Sen de bir söz söyle. Dedi. Ebu Muhammed Haffaf dedi ki Sizin söylediğiniz sözler ilmin tarifine dayalıydı. Ve müşahade hakikatine dayalı değildi. Diyor şimdi eleştiriyor şeyhlerin sözlerini. Ve müşahade hakikati odur ki perde açılmış olan Ve sen hakkı açık bir surette göresin. Müşahede odur diyor. Siz müşahededen konuşuyorsunuz ama sizin söylediğiniz ilmi mevzular. Müşahedeyi siz demek ki yaşamamışsınız. Müşahede odur ki diyor perde açılmış olan. Açık ve net hakkı göresin. Kendini o makamdaymış. Bak onu iddia ediyor. Bakın şimdi. Ona dediler ki şeyhler. Sen bu sözü ne makamdan söylersin? Ve bu sana nasıl malum oldu? Hangi mertebeden, hangi makamdan söylüyorsun sen bu sözü? Haffaff dedi ki Betuk köyündeydim Çok ihtiyaç ve zorluğa düşmüştüm Yakarıştaydım Allah'a yakarıyordum Gördüm ki ansızın perde açıldı Ve hakkı aşikar olarak gördüm Arş üzerinde oturmuş idi Arşta gördüm hakkı Ve secde ettim şiker olarak hakkı gördüm. Aş üzerine oturmuş idi, ayaklarını sallamış idi <gülüyor> ve sevde ettim diyor. Şeyhler bu sözü iti, işitince sessiz kaldılar. müemmil Cassas hafıf hafı yani bunları söyleyeni hafıf hafı o meclisten alıp hadis alimlerinden İbn Saadanın önüne götürdü. Şimdi hadis alimini yanına götürüyor. E bakalım İbn Saadan onlara hürmet gösterdi. Müemmil cassas dedi ki Ey şey! Bize sallallahu aleyhi ve sellem'den şeytanın gök ile yer arasında bir tahtı vardır. Hadis-i şerifini rivayet et. Bunu bir anlat bize. Şeytanın gök ile yer arasında bir tahtı vardır. Hadis-i şerifi ne demek? Bunu anlat dedi diyor. İbn-i Sa'dan sallallahu aleyhi ve sellem efendimize varıncaya kadar hadis-i şerifin senetlerini tek tek beyan ederek dedi ki şeytanın gök ile yer arasında bir tahtı vardır bir kulu fitneye düşürmek istediği vakit ona bunu gösterir şeklindeki hadisi şerifini beyan etti ne zamanki hafaf bu hadisi işitti işte hakkı gördüm diyen bu hadisi şerifi işitince oldum. hadis ravisinden bir daha tekrar etti. dedi bir daha anlat oku bu hadisi bir daha anlat bana bir daha tekrar etti İbn Sa'dan. Hafsa ağlayarak yerinden kalktı. Ve dışarı çıktı. Günlerce kayıplara karıştı. Daha sonra yine o şeyhlerin huzuruna geldi. Artık kaç gün geçtiyse giriştikten sonra. Nerede kaldığını sordular. Niye kayboldun? Günlerdir. O zaman şöyle dedi. O vakitten beri kıldığım namazları kaza ettim. Yani o dedi ya müşahadeyi bilmiyorsunuz müşahadeyi siz bilmen anlatıyorsunuz müşahadeyi ben yaşadım çünkü hakkı aşiker gördüm perde açıldı hakkı aşiker gördüm arşta gördüm dedi ya o dediği andan beri kıldığı namazları gitmiş kaza etmiş neden şeytanın tuzağına düştüğünü anladı işte bu hadis-i şerifte kıldığı namazları kaza ettim çünkü şeytan lanet üzerine olsun şeytana takmışım o zamandan beri Şimdi secde etti çünkü. o lanetlenmişi görün secde ettiğim yere gideceğim ve orada ona lanet edeceğim dedi. Bakın bu za alim bizzat zat. Görüyorsunuz şey değil mi? Çıkmış. Bak alim zatı bile alimlik yolunda nasıl yoldan çıkarıyor şeytan? Ya Şeytan o kadar kurnaz yani. Ve çıkıp gitti. Evet böyle kıssayı burada anlattı. Yani işte bu yolda da İlahi zannedip de şeytana uyan insanlara uyarı olsun diye bu kıssayı da vermiş. 412 Bilmelisin ki lanetlenmiş şeytan hakka yönelen salikleri saptırmak için türlü hileler ve oyunlara girişir. Ve daima yalancı nakiller ile saptırmaya çalışır. Ve onları saptırmak için hilelerin ve oyunlarını kendilerinin gittikleri yola ait şeylerden tedarik eder. Dedik ya hangi yoldan gidiyorsa kişi o yol üzerinden oyunlar, tezgahlar kurar. Çünkü Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri kullarını imtihan için laletlenmişe hileler ve oyunlar hususunda çok kuvvet vermiştir. Salik ilerleyip yükselir ve kendisine arzın sırları açılınca İblis hayali olarak arz suretinde görünür. Ve semavi sırlar açıldığında hayali olarak sema suretinde gözükür. Hatta zatî tecelliye karışır. Zatî tecelliye karışır. Fakat bu suretlerin hiçbirisinde saliki hepsinden kapamaz. Bundan dolayı salik için en büyük mizan, ölçü, terazi bu gibi açılımlarda Hissine bakmaktır hissine Lanetlenmiş Ancak sallallahu aleyhi ve sellem Suretinde gözükemez Evet ölçüyü verdi işte burada görüyorsunuz değil mi Yani Kişi derseki ya işte ben Rüyalarımda bazı haller hadiseler oluyor İşte şöyle rüya görüyorum böyle rüya görüyorum Bir takım ilahi işaretler alıyorum Şu evliyayı görüyorum bu evliyayı görüyorum Muheddin İbn-i Arabi'yi görüyorum. Abdülkadir Geylani'yi görüyorum. Emir Sultan'ı gördüm. Aziz Mahmud Hüdayi'yi gördüm. Velhası neyse. Kimi görürsen gör kardeşim. Hepsinin suretine şeytan girebilir. Yani rüyanda Emir Sultan Hazretleri'ni gördüm diye o senin gördüğün hakikaten Emir Sultan Hazretleri de değil. Ona %100 garantisi yok. Evet hakikaten de görmüş olabilirsin de. İlim sahibi bunu ayırır bu ölçüyü. Ama... Hiç yanılmaz ölçüne Demek ki Resulullah Efendimiz. Kişi rüyasında Resulullah Efendimiz'i <gülüyor> görmediği sürece o rüyaya mutlak itibar edilmez. Ondan bir izahat, bir emir, bir şey almadığı sürece. Tabii kalbiyle de mutmain olacak değil mi zaman? Tabii kalbiyle de mutmain olacak. Tabii kalp mutmainliği. Zaten Resulullah Efendimiz rüyada görülüyse o kalbindeki mutmainlik gelir zaten. Kalbe otomatik gelir yani. Mutmainlik. Dedi ya hissine bakacaksın <gülüyor> Evet lanetlenmiş ancak sallallahu aleyhi ve sellem suretinde gözükemez. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hadi isminin en kamil görünme yeri ve şeytan ise mudî yani sattıran, delalete düşüren isminin en kamil görünme yeridir. Ve iki zıt bir yerde toplanmaz. Nitekim nur karanlık ve karanlık da nur olamaz. Şimdi sen eğer bilseydin ki muhakkak hakkın hitap etmesi sende his diye bir şey bırakmaz, mutlaka seni hissinden gaip kılar. Yani sen bu hal içinde kendi nefsinden ve çevrendeki eşyadan gaip olursun. Ve bu hitap etmede yukarıda izah edildiği şekilde vehmin ve hayalin ve istidadın ve beklentinin katkısı yoktur. Bundan dolayı nefsinle beraber olan hissin mevcut iken böyle bir hitap etme olduğunda bilirdin ki o hitap haktan değildir. Belki muhakkak senin gibi sonradan olmaklık sıfatı ile vasıflanmış olan cinsinle yani lanetlenmiş şeytan ile berabersin. Seni gittiğin yoldan saptırmak suretiyle seninle alay etmeyi istediğinden böyle nakillerde bulunur. Ve bu gibi nakiller ile fitneye tutulanların çoğunu sema ve vecd sahiplerinden. Sema ve vecd sahiplerinden ve üzerine vehim ve hayal galip olan kimselerden bulursun. İşte vecde geldim. Cezbeye geldim. Diyenler var ya bu tarz şeyleri genelde bu insanlarda bulursun diyor işte. O cezbeye geldim. Vecde geldim. Sema ehli. Teganni yapanlar. Teganni ile kendinden geçenler o müzikle. İster ilahi okusun. ister Kur'an-ı Kerim'den ayet okusun. Bu teganni neticesinde kendinden geçen ilahi olduğunu zanneden varidatın. Ama ilahi değil tamamen mizaçtan kaynaklanan, nefisten kaynaklanan. Yani doğasından, kişinin doğasından kaynaklanan tesirler. İşte şeytan da bunu hemen kullanıyor. İşte burada bu sohbetimizi dinleyen kardeşlerimizi de YouTube üzerinden uyarmış oluyoruz. Bu tarz şeylerden uzak durmalarını, garanti altına almalarını istiyorlarsa kendilerini şeytanın bu vesveselerinden bu tuzaklarından korunmak istiyorlarsa tegani mevzudundan semadan böyle cezbe hallerinden bu tarz vecdlerden uzak durmalarını ve şüpheyle bakmalarını beyan etmiş oluyoruz burada ki ilim bunu gerektiriyor yine İmam Şibli'ye sordular diyor ya Muhittin i̇bn fütühatta Haram Hazretleri hususunda ne dersiniz yola yeni başlayana haram yani salik için Allah'ı bulmak, bilmek hakikatini bilmek, tanımak için yola başlayana salik deniliyor, mürit yola yeni başlayana haram yolun sonuna varmış olana da gereksizdir diyor, yani yolun sonuna varmış olan bir şeyh efendi, bir mürşit dahi olsa ona gereksizdir faydası yok çünkü, teganninin yani bu müziğin faydası yok, getirisi yok çünkü ruha bir dahil yok tek da e getirisi Zevki, şeye niyazlara işte kişinin tabiatına, doğasına. Böyle olunca üzerine salt ferai lazım kıl. Yani salt fena hali gerçekleşmek sizin batına nakledilen manayı hemen hak tarafındandır diye kabul etme. Eğer sende salt fena hali oluşup da o hal içinde bir mana ve hitap bulunmaz isen, bu hal fitneden daha salimdir. Ve eğer o hal içinde bir şey bulur isen o şey hakikat erbabının istediği olan şeydir. Ve bu halde ikilem kalkar. Yani bu mana ve hitap acaba haktan mıdır yoksa iblis tarafından mıdır diye şüpheye mahal kalmaz. Çünkü bu salt fena halinde sana iblis musallat olamaz. Çünkü iblis ezeli ahdinde buraya dahil olamayacağını hangi ayet ile? Saat 83 Ne diyor? Onlardan senin muhlis kulların hariç Sözüyle beyan etmiştir Senin muhlis kulların hariç Ne diyor? Senin kullarından Hepsini saptırmaya çalışacağım diyor Muhlis kulların hariç Ey mürid Senin bu izah ettiğimiz haller ile beraber olman Ve bu sırları kendi nefsinden bilmen sana yakışır Çünkü Çünkü Gerek hidayet ve gerek delalet sana senin nefsinden olur. Ve sırların hepsi ancak senin nefsindedir. Her şey kendinde yani ne ararsan kendinde ara hakikati burada açığa çıkıyor. Eğer sen bu sırları nefsinden bilmezsen öyle cahillerden olursun ki senin nefsinden bilmediğin şeyi başkaları senden bilir. Yani başkaları senin nefsinde olan şeyi bildikleri halde sen kendinde olan şeyi bilemeyecek derecede cahil olursun. Sakın bu cahillerden olma. Bu hal şuna benzer. Örneğin bir kimsenin elinde bir pırlanta taş bulunur da kıymetini bilmez ve bunu başkaları görüp bilirler. Bu öyle bir cehalettir ki neticesi hüsran ve ziyandır. Çünkü pırlanta taşın değerini bilmeyen cehaletin sürüklenmesiyle onu bir hiçe karşılık elinden çıkarır. Üç kuruşa satar pırlantanın kıymetini bilmiyor çünkü. Evet burada... Bu hafta sohbetimizi tamamlamış olduk. Amin. Teavuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <gülüyor> Allahumme ufir li ve li validayya ve müminati mu'minina ve lil mu'minati al-ahya'i minkum al-ammat. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin fatihi lima ulika. Vel Hattin lima sabqa, bil Hakk, vel Hadi ila sıratka müstakim, ve Ala Aleyhi Hakkı Qadrı ve Miktarı El Azim. Subhanalaziz Arani, Subhanalaziz Mekani, Ya Lemu Mekani. Subhanalaziz Arani. El Salatu ve Selamu Aleike Ya Rasulullah, El Salatu ve Selamu Aleike Ya Habibullah, El Salatu ve Selamu Aleike Ya Sıdd al Evin ve Al Akhirin. Salatu ve Aleyna Ejmaein. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha